Barjeinio, Deka'nın resmi iktidarı. Deka'nın ikinci başkenti atalarımız tarafından kuruldu. Savaş zamanında tüm Deka halkına güven veren ve koruma sağlayan bir barış sembolüdür. Bu büyük, ihtişamlı ve köklü şehre her zaman güvenilebilir.